570. konu, Hazreti Ömer'in Ebu Osman'ın e ne diye halka kapısını kapatmaması için bir mektup yazması, Ebu Osman, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, biz Azerbaycan'da iken Hz. Ömer'den şöyle bir mektup aldık, Ut ve Bin Ferkat, şunu bilesin ki elde edilen ganimetler ne annenin ve ne de babanın kazancı değildir sen evinde karnını ne ile doyuruyorsan Müslümanlara da ondan yedirmelisin,